Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, e, Bond'a görüşmeler yapıldı bu iklim konusunda. Kopenhag'dan sonraki gelişmelerin neler olacağı bir esas itibariyle nasıl gidiyor siz... Takip ediyorsunuz. Bu konuda bizi ve dinleyicilerimizi biraz bilgilendirir misiniz? Evet. Kopenhag'dan sonra ilk kapsamlı müzakereler 31 Mayıs 11 Haziran arasında yani geçtiğimiz Cuma'ya kadar bonda yapıldı. Bu düzenli toplantılardan birisi aslında sözleşmenin yardımcı organlarının her yıl Haziran'da bir araya geldikleri düzenli toplantılar yapılıyor. Fakat aynı zamanda 2012 sonrasında hazırlık amacıyla oluşturulan yardımcı organlar da bu sözleşme yardımcı organları ile birlikte buluşarak gündemi ele almaya devam ediyorlar. Bu bon toplantıları bir yeniden hareketlenme, yeniden gündeme geri dönme toplantıları olarak da değerlendirilebilir. Kopenhag'dan sonra belli bir bekleme dönemine girmiştik biliyorsunuz. Bir alt üst oluştan sonra Kopenhag'daki e, yeniden pozisyon belirleme ya da e, kopan görüşmelere nereden başlanacağına karar verme konusunda bir hazırlık dönemi ve bir sessizlik dönemi dolayısıyla getirmişti ülkeler. E, geçtiğimiz Nisan ayında üç günlük bir e, gündem oluşturma e, nasıl yerleneceği konusunda karar verme toplantısından sonra Bond'a yeniden e, bu sefer müzakere etme amacıyla bir araya geldi ülkeler. Evet ee, Ve Bond'a oluşturulan çerçeve üzerinden belli bir ilerleme e, kaydedildi. Yani ilerleme e, şu anlamda daha fazla. Yani o, üstünde konuşulacak bir metin var artık ortada. E, Nisan'daki toplantıda e, kopenhag Öncesinde ve Kopenhaks arasında Yardımcı organların üzerinde Görüştükleri metin yerine yeni bir metin Hazırlanması görüşü ortaya çıkmıştı Ve bu metnin de Yeni başkan tarafından İki sonrası görüşmelerini Yürüten yeni bir başkan var Başkanın çizdiği çerçevede ve büyük ölçüde de Kopenhag Mutabakatı'ndan esinlenerek ülkelerin görüşleriyle desteklenerek hazırlanması yolunda bir e, görüş e, oluşmuştu. E, bu çerçevede yeni başkan Zimbabwe'den e, bir metin hazırladığı ülkelere sunduğu şeyden itibaren de bir Haziran'dan itibaren de e, ülkeler bu metni değerlendirmeye başladılar. Bu görüşmelerden sonra perşembe günü ülkelerin bakış açıları, yeni görüşleri de dikkate alınarak yeni bir taslak daha çıktı ortaya. Bundan sonra bunun üstünden ilerlenecek. Evet fakat genel ilerlemeden nasıl bir duyguyla bahsedebiliyoruz? Yani nedir durum? Sizce? Şimdi iki yönlü belki o duygunun nasıl yansıma bulduğunu iki yönlü değerlendirebiliriz birisi orada müzakere eden ülkeler açısından bakıldığında bir memnuniyetsizliğin hala devam ettiğini görüyoruz özellikle G77 için grubunun yeni başkanın hazırlamış olduğu metni sahiplenmediği görülüyor bu başkanın metni diyorlar onlar. Çünkü Kopenhag'da karşı çıktıkları noktalar, Kopenhag uzlaşmasına da giren birçok konu bu yeni metne de girmiş durumda. O yüzden bir yani ağır eleştirileri söz konusu. Dehşat'a kapıldık diyorlar bu yeni çıkan metinden. Bizim hiçbir duyarlılığımız metne yansıtılmamış yönündüğü bir şeyleri var. Eleştirileri söz konusu. Fakat öbür taraftan bakıldığında genel olarak şunu söylemek mümkün. Bu metin Kopenhag uzlaşmasından çok büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Hani Kopenhag uzlaşması iki, iki buçuk sayfalık bir metin. Bu yirmi iki sayfalık bir metin biraz şeyin Kopenhag uzlaşmasının geliştirilmiş hali. Ve bir ölçüde de Kopenhag kadar üstünde görüşülen metninden parçalar var şeyin içinde yeni metnin içerisinde. Fakat en çevirci nokta şu Kopenhag uzlaşmasının bir tavan oluşturması. Yani onun müzakerelere yön verici bir metin olmadığı, yalnızca bir siyasi irade beyanı olduğu, iyi niyet açıklaması gibi görüleceği, siyasi olarak ülkelerin müzakerelere bağlı kalmaya devam edeceklerinin göstergesi olarak anlaşılması gerektiği söyleniyordu. Halbuki bu niteliğinden tamamen çıkarak kendisi bir şey haline geldi. Anlaşmayı çerçeveleyen bir metin haline gelmiş oldu. Taban olması gerekirken yani onun üzerine... Yeni hedefler ve e, araçlar oluşturulması gerekirken o tavan haline geldi. O işin üstüne uzlaşmanın üzerine pek çıkmak mümkün olmayacak gibi. Evet yani onları. John Vidal'in de ben de e, The Guardian gazetesinde Bondan bildirdiği bir haberi e, re baktım da şöyle The Guardian'da çıkan. Yani mesela işte şeyler özellikle gelişme yolundaki ülkeler muazzam tepki göstermiş durumdalar bu şeye. Yani 10 yıl içinde peak, yani tepe noktasına ulaşması salımların karbondioksit salımlarının 2020'ye kadar 10 yıl bile yok. Onları da birkaç yıl içinde fosil yakıtlarından tamamen uzaklaştırmayı öngörüyor. Bunun da yani kendi gelişme yolundaki ülkeler için imkansız olduğunu söylüyorlar. Hem finans olarak hem teknoloji olarak filan kendi ülkelerinin insanların halklarını bir yandan kalkındırmak işte şey yapmak için, onlara iyi bir gelecek sağlayabilmek için hiçbir imkan kalmadığını söylüyorlar. Ve sizin de biraz önce söylediğiniz şeyi söylemiş. Yani Bolivya'nın bu konuda zaten başı çeken ülkelerden biri Bolivya. Bolivya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi temsilcisi Pablo Solon da şey demiş, bu tamamen tek yanlı bir metin. Yani herkesin fikrini ortaya yansıtmak şöyle dursun bir görüşmeler için bir baz bile teşkil etmiyor demiş. Yani Son derece büyük bir rakaniyetsizlik, adaletsizliği de içerdiklerini söylüyorlar. Mesela South Center diye bir kuruluşun başkanı Martin Korda o şekilde evet. konuşur. Aha. Martin Korda yani G77'nin çıkarlarının büyük ölçüde kaygılarnı evet. yansıtıyor. Aslında şeylerde Avrupa Birliği örneğin onlar da şaşırmışlar metni yani bu metnin kabul edilmeyeceği belli al hani bu uzlaşma sağlanamaz. nasıl böyle bir metin çıktı biz de anlayamadık. Hatta ee, bir tipografi falan. hatası, daktilo hatası, <gülüyor> klavye hatası falan diyor demiş bir Avrupalı <gülüyor> diplomat da. Çok önce. beni şaşıtan şu. Aslında bu cümle şeyde de var. Kopenhag uzlaşmasında da var. Yani Çin ve Hindistan evet. o uzlaşmayı yazan ülkelerin arasında bulunuyorlardı. 2020'ye kadar bütün ülkelerin e, küresel ve ulusal düzeydeki emisyonların pik noktasına ulaşması yani e, en yüksek düzeye ulaşması ve ondan sonra düşmeye başlaması öngörülüyor. Fakat hemen arkasından bir şey var. Niteliklendirme var bu cümleye. E, az gelişmiş gelişme yolundaki ülkeler için bu süre daha uzun olacak diyor. Yani 2020 ile o ülkeleri bağlamıyor. Evet. E, sürdürülebilir kalkınma ve hani yoksulluktan kurtulma o ülkeler için önceliklidir diye bir şey de var, açıklama da var bu 2020 hedefine. Hani Kopenhag uzlaşmasına kendi koyduğu, koydukları cümleye şimdi niye karşı çıktıklarını bu ülkelerin şey yapamadım ben. Onu anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Beşli grubun şey yaptığı, hazırladığı metinde o. Ancak tam da bu cümleden ziyade yeni metindeki Kopenhag uzlaşmasında olmayan öteki hükümler aslında daha fazla galiba rahatsız ediyor G77 Çin grubunu. Çünkü şey söyledikten sonra bu 2020'de tepe noktasına ulaşacak emisyonlar dedikten sonra emisyon azaltımı içinde bir hedef koyuyor, bir çısa koyuyor. Orada köşeli parantezler var. Köşeli parantez dönemine geri döndük Kanku'na evet. kadar. İki buçuk pardon iki dereceyle bir buçuk dereceyi aşmayacak şekilde küresel sıcaklık ıı, artışlarının ıı, durdurulması gibi bir hedef ıı, koymuş durumda. Uzlaşmada sadece şey, iki dereceden bahsediyordu, bir buçuk yoktu. Evet, ama ee, Alba denen grup mesela işte bu Latin Amerika, Orta Amerika ülkelerinin grubu zaten bir buçuk dereceden başka bir şey de düşünülemez olarak niteliyordu, yoksa. Mahfımız olur diyorlardı başta evet. Bolivya olmak üzere Venezuela evet, Bolivya bu sefer daha da ileri gitti bir dereceyi de düşünmeye başlayalım biz diyorlar öyle mi evet bon, Bonda onu ortaya attılar bunun arkasından Kopenhag uzlaşmasında olmayan küresel ve ülkeler bazındaki azaltım hedefleri genel amaçlar da var bu metnin içerisinde şey de yoktu yalnızca Tepe noktasına ulaşacağı yıl ve 2 dereceden bahsediyordu Kopenhag uzlaşması. En büyük eleştiri zaten bu nedenden dolayı yönetmiştik o metni. Bu sefer hem küresel düzeyde hem de gelişmiş ülkeler bağlamında ulaşılacak hedefler, salım azaltım hedefleri de konmuş durumda metni. Buna göre küresel olarak... Toplu, e, kolektif bir hedef söz konusu. E, %50 ile 85 arasında 2050'ye kadar e, salımların azaltılmasını istiyor Metin. E, bu bir yenilik şeyde yoktu. Daha önceki Metinlerde yoktu bu rakam. E, bunu söyledikten sonra, küresel azaltım oranı söyledikten sonra zengin ülkeler için, yani Ektir'de bulunan ülkeler için e, 2050'ye kadar %80 ile 90, 95 arasında bir azaltım salım azaltım hedefi öngörüyor bu şeye uygun IPCC'nin rapor, 4. raporuna uygun bir şey bu rakam hedef dolayısıyla Martin Corr'un da aslında hani Central'ın da söylemeye çalıştığı şey bu Kopenhag'da da zaten o yüzden uzlaşma sağlanamamıştı 80-95 gibi bir azaltım oranı zengin ülkeler için öngörülen yoksullara şey bırakmıyor. Karbon alanı diye tarif edilen yeni bir kavram. Onların emisyon ya da salın yapmalarına olanak tanıyacak şey bırakmıyor. Evet, Alan bırakmıyor. Yani karbon atmosferini yeni sömürgecilik gibi bir şey oluyor. Yani bu evet. bu gibi keskin bir terim kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yani son paylaşım artık bir zengin ülkelerin son ortak alanına da el koymasıyla o son ortak alana el koymasıyla sonuçlanacak bir şey yani. Bu yasalay devriminden bu yana kullanmaya devam ettikleri atmosferde etti. de şey için yani yüzünde yaşamın sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için izin verilebilecek kalan salım alanında şeyler zengin ülkeler doldurmaya, kullanmaya devam edecekler. Dolayısıyla yoksul ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler fosilden, fosil yakıtlardan hemen geri çekilip daha az salımlı teknolojilere geçmek zorunda kalacaklar. Bu da hani o uyum süresini çok kısaltıyor olduğu için karşı çıkıyor şeyler. Yoksul ülkeler bu oranlara yani bu olabilecek en büyük adaletsizliği ortaya koyuyor. Yani zaten son derece eşitliksiz ve adaletsiz bir durum var. Onu daha da artıracak gibi görünüyor. Yani en azından Martin Kor öyle e, demiş ki buna katılacak çok sayıda devlet e, temsilcisi de düşünüyorum ben hükümetlerin. Ayrıca da tabii yani bütün herkesin e, mesela Esad Rahman da Friends of the Earth grubundan, Dünya Dostları grubundan Esad Rahman da Amerikan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti her türlü uzlaşma yolunu ya da bir açılışı ortadan kaldıracak bir duvar Çekti diyor. Yani Stonewall terimini de kullanmış. O çok yaygın kullanılan bir terimdir ve hiç kulaklarını tamamen tıkamış durumda. Yani iklim faciasını önleyecek bir takım tedbirleri al alabilecek her şeyi engelliyor Amerika demiş. Amerika'nın pozisyonu artık belli oldu. Kopenhag'dan bu yana onlar Kopenhag uzlaşmasının ne bir adım ilerisine ne bir adım gerisine gidecekler. Onların referans noktası o oldu. Yani vazgeçmeleri mümkün görünmüyor şeye kadar, Cancun'a ya da Güney Afrika'daki 2011'deki toplantıya kadar. Asıl senin evet. ki orada zaten bu hani, e, metin de ona göre şekillenmiş durumda. Bu zengin ülkeler için konmuş olan 2050 ve 2020 hedeflerin içinde şey yok, Amerika yok. Evet. Yani var olan, Kyoto'daki bir ülkeleri zaten sorumluluğu, yükümlülüğü olan ülkeler e, hakkında konuşuyoruz yine. E, Amerika'nın nasıl bir şey alacağı, yükümlülük alacağı hakkında hala Kimse konuşmaya başlamadı. Konuşulamıyordu zaten hani hiç şeyini tamamlamadığı için. Feci bir durum var ortada aslında. Yani Oxfam'da yani Friends of the Earth gibi ya da Oxfam gibi önemli kuruluşların temsilcileri de büyük bir geriye adım daha atılmış olduğunu söylemekteler. Yani Oxfam politika danışmanlarından. Antonio Hill de öyle konuşmuş büyük şeyler hamleler gerekirken tam tersine siyasi irade yoksunluğu özellikle zengin ülkelerden belirgin bir şekilde ortadaydı. Hatta bu Bond'daki görüşmelerin altına mührünü vuran şey de bu siyasi irade yoksunluğuydu zengin ülkelerden diyor. Çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız ama nasıl ilerlenecek bilmiyorum benim de izleyebildiğim kadarıyla hani hiç yeni bir şey söylemeden söyledikleri de geri gider nitelikte şey kalmayı, izleyici kalmayı tercih ediyor zengin ülkeler. Hani bu zaman kazanmaya çalışıyorlar aslında. Yani Kankun'da bir şey olmasın, bir karara varılamasın. Evet tam kalsın, o. Yani baltalama ya günü kurtarmaya çalışıyorlar ve bekleyip görmek istiyorlar. Şey de krizi de gerekçe gösteriyorlar, Mazeret olarak kullanıyorlar çok büyük ölçüde. Hani Japonya, Rusya filan gibi ülkelerde o Rusya tamamen kendini kurtarmaya dönük önerilerde bulunuyor sürekli. Fakat öteki ülkeler Arfa birliği de dahil olmak üzere görüşmelerin bir adım öteye gitmesini sağlayacak hiçbir çaba harcamıyorlar tamamen şey bırakmış durumda. Gelişmekte olan ülkelere bırakmış durumda. Fakat onların ortaya koyduğu önerileri de kabul etmiyorlar. Sorun orada. Hani belki onlar üzerinden şey olabilir. Görüşmelerde umut verici bir şey gelişme olabilir. O da desteklenmediği için tamamen durmuş durumda şey. Evet, bu Müzakereler. Müzakere ediyormuş gibi görünüyoruz. Görünüyor. görünüyor. En falan. korkunç tarafı da o işin işte bence. Yani e, sol gösterip sağ vurmak diye buna derler herhalde. Yani tamamen aslında sanki e, bu işin çözümüne yönelikmiş gibi kuvvetli kes, e, kesinti. Oranları da ileri sürüp aslında hiçbirinin yapılmaması için de gereken bütün tedbirleri almış gibi gözüküyorlar. Bu çok olabilecek en kötü noktalardan biri. Tabii, ya, kan, tabii şöyle bir şey de geliyor insanın evet. aklına. Kankun'un seçilmesi acaba özellikle mi? ya Bu müzakereciler gidip Kankun'da tatil yapsınlar. <gülüyor> Evet. Hiç, hiçbir şey çıkmayacak gibi görünüyor çünkü kankunda Yalnız belki Cancun'da e, petrol oralara da geldiği zaman gelecek sene yani bu senenin sonunda e, BP'den, delikten çıkan petroller belki Cancun'da da çok sempatik bir tatil yapamayabilirler yani. E, öyle de bir şey var. Ben e, Çok ilginç. Yeni bir e, kitap çıkmış. Daha henüz görmedim ama e, Şüphe Tacirleri diye yani bir avuç insanın aralarında bilim insanlarının da bulunduğu gerçekleri e, ta şeyden sigara dumanından küresel ısınmaya kadar nasıl kararttığını sis sise tahvil ettiğini dönüştürdüğünü anlatan bir kitap ve çok önemli şey bilimcilerinden iklim bilimcilerinden Naomi Oreskes'in Eric Conway ile birlikte yazdığı bir kitap şeyi anlatıyorlar yani bütün bunların arkasında yatanın bu serbest piyasa fondamentalistlerinin köktencilerinin her türlü düzenlemeyi engellemek için ön, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama tabi dünya çapındaki politikaları yani bu sigara içinde asit yağmurları ozon içinde aynı taktikleri kullanıp ortalık bulandırmak, şüphe yaratmak ve iklim bilimcilerin üzerine de çamur atmaktan oluşan ve başarı da kazandıklarını gösteren bir şey stratejisi izlediklerini, şüphe stratejisi izlediklerini evet. anlatıyorlar. Yale Environment 360 dergisinde yayınlanan bir yazıdan okudum bunları da. E tabi şey kadar Kopenhag sırasında, öncesinde, biraz öncesinde. IPCC raporuna ilişkin olarak ortaya atılan şeyler e, iddialar. Evet. E, neredeyse günümüze kadar etkisini sürdürdüğü şeyde e, beşinci rapor üzerinde de etkisi olacağı görülüyor. Hani gündemi şeyle e, şüpheyle e, kuşku tartışmasıyla doldurup aslında yapılması gerekenden uzaklaşıyor. Dikkat dağıtma. Evet. Büyük paralar da dönüyor. Yani Competitive Enterprise Institute gibi e, ya da işte George C. Marshall institüt gibi think tank dedikleri keto institüt gibi son derece sağcı neokonların bile bir zamanlar burada yerleştikleri şeyler düşünce kuruluşu diyorlar bunlara bir de ve mesela benim Kopenhag'dan da hatırlıyoruz hep birlikte soru sormaya çalıştığım senatör James Inhofe gibi Oklahoma senatörü yani müthiş bir sermayeyi koruyan ve küresel dünya batarsa da batsın aslında diyen insanların şeyleri var. Fox News da bu işin içinde e, radyoyu kullanıyorlar sağ programcıları ve internet üzerinden de müthiş yayınlar yapıyorlar böyle bir durum var yani. Şeyde sistemde onlara daha açık her nasıl oluyorsa bu Beni Kopanak'ta en ve eden şeylerden birisi şuydu örneğin. Son günlerde e, sivil toplum örgütleri, çevre grupları, Bella Center'in dışına atılmışken, e, Björn Lomborg elini kolunu sallaya sallaya rahatça yolaşıyordu koyduyorlardı ve sürekli röportaj vermeye devam ediyordu. Evet. Hani karşı seslerin konuşmasına izin yokken şeyin içerisinde Bella Center'in içerisinde kuşkuycuların önde gideni Lomborg rahatça şey yapabiliyordu, görüş açıklayabiliyordu orada. Zaten yani, e, çok uzun vadeli bir strateji bu olduğunu da ortaya koyuyorlar. Yani e, önce Rusya e, ile Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra da yeni düşmanın çevreciler olarak ilan edildiği net olarak ortaya konuyor bu Naomi Oreskes ile Conway Eric Conway'in kitabında da öyle anlaşılıyor yani. Tehlikeli bir eğilim de var tabii bir şeyde bazı e, ülkelerde çok yargın değil ama... E, yayıma tehlikesi gösteren İngiltere'de Amerika'da Örneğin çevre aktivistlerinin eylemlerinin protestolarını yeşil terörizm olarak nitelendiriyorlar hani seçilen terim çok yanlış Evet bir var, bir de içerden de aslında bazılarını da e, parayla satın aldıklarına ilişkinde önemli yazılar analizler çıkmaya başladı şimdi bazı Amerikan özellikle Amerika'daki bazı çevre tanınmış çevre kuruluşlarının fonlanmak suretiyle yumuşatıldıklarına dair önemli belgeler yayınlanmaya başlandı. Yani hangi kuruluşlar bilmiyorum ama birçok çevre kuruluşu Amerika'da zaten özellikle büyük bütçeli olan kuruluşlar evet. hükümetle ilişkileri dolayısıyla lobi faaliyetlerine devam edebilmek için yumuşatılıyorlar. Evet, hani Conservation bu, da, International. doğru gelen bir yumuşatma ama bu sefer herhalde sermayeden doğru gelen bir şey var yumuşatma faaliyeti. Sonrasında. Evet işte mesela şeyin adı çok geçiyor Conservation International ya da Hı -hı. National Resources Defense Council gibi çok büyük kuruluşların da evet. bu işin içinde olduğu. Evet, tipik olarak her zaman eleştirilen kuruluşlar onlar. Ee, şeye çok açık manipülasyona çok açık e, oldukları hep, e, söyleniyor şeylerin, o kuruluşların. Bunun yanında ama Kopenhag pardon, bunda sevindirici bazı şeyler de vardı, gelişmeler de vardı. Evet, onlara da biraz bakalım. Ee, e, özellikle ada devletleri, oasis e, olarak bilinen grup e, Yeni şeyler tasarılar önerdi. Yani sözleşmeye ek protokol hem de Kyoto'nun yenilenmesine dönük protokol metinleri hazırlayıp sundu. Ama ondan daha önemli bir buçuk derece konusunda yan sıcaklık artışının bir buçuk derecenin üstüne çıkmaması konusunda çok ısrarcı davranıyorlar. Ve bu metinlerin görüşülmesi sırasında herhalde bu şeyleri devam edecekler, ısrarlarına devam edecekler. Hani o taraftan güçlü bir ses geliyor olması şeyin Amerika'nın ve öteki zengin ülkelerin isteksizliklerini şey yapmasa, etkilemese bile, onları harekete geçirmese bile daha düşük hedefler koyma ya da öne sürme çabalarını engelleyici bir rol oynayabilir. Çok tipik bir durum aslında Tuvalu ve Maldivler falan gibi yani 15-20 bin kişilik nüfusları olan ülkelerden bahsediyoruz. Onların bir tek cüretle çünkü artık ölüm kalım meselesi bıçak kemiğe dayandı mesele olduğu apaçık ortada olunca onların sesleri biraz çıkabiliyor ama karşıda da Amerika falan var. Yani. Tabii başka şeyler de buluyorlar engellerde buluyorlar karşılarında. Örneğin Avusturya'nın ya yani bu küçük ada devletlerinin şöyle bir önerisi vardı o yardımcı organlar toplantısı sırasında. Ee, bir buçuk derecelik sıcaklık artışının etkilerinin teknik analizini içeren bir rapor hazırlasın sekreterya. Niye bir talepte bulundular? Evet. Yani bu hem sıcaklık artışının doğal toplumsal etkileri, hem de e, buna ulaşmanın maliyetleri nedir? Güncel verilerle IPCC verileri eskimiş olduğu için artık güncel olmadığı için yeni bilimsel e, bulguların verilerine dayanarak bir rapor hazırlansın e, isteğinde bulundular. Bu istek hani çok büyük bir şeyden Arfa Birliği gibi öteki ekleri ülkelerinden büyük bir şey görmedi, tepki görmedi. Sessiz kalmayı tercih ettiler. Karşı çıkmadan e, kabul edilsin öneri diye bir pozisyon aldı o ülkede örneğin. Fakat bu sefer karşımıza petrol Şeyi çıktı, ülkeleri çıktı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar kuvvet gibi ülkelerin de desteğini alarak Suudi Arabistan engelledi bu girişimi ve çok saçma sapan gerekçelerle engelledi paramız yok, zamanımız yok, gerek yok yeni veri yok gibi Öyle mi? Ee, ya, inanılmaz tabi yani... inandırıcı olmayan gerekçeler öne sürerek şey yapmasını bu, talebin kabul edilmesini engelledi hatta daha da ileri giderek Google'a bakın Yani yeni güncel veri bilgi istiyorsanız Google'da var Hani oradan arayıp bulabilirsiniz Suudi Arabistan mı diyor yani... Suudi Arabistan e, Şahane... diyor bunu Şeyde, kendi durumlarını da öne sürerek Başka şeylerde gerekçelerde Geliştirmişler Bir buçuk derecenin ters sunmaya başlaması Ya da bir buçuk derecelik bir hedefin Kabul edilmesi anlaşmada şey yapar küresel ticaret çok olumsuz etkiler özellikle hmm. yoksul ülkelerin ihraç ettikleri başlıca ihraç kaynağı olan malı olan ürünler tarım ürünleri şey yapar bundan çok olumsuz etkilenir. Yani o ülkeler kendileri de zarar görür gibi bir şey yapıyor açıklama getirmeye çalışıyorlar fakat saydıkları yani bir buçuk derecelik hedef kabul edildiğinde olumsuz etkilenecek ürünler içinde saydıkları şeylerden birisi de petrol. Evet. Yani bir buçuk derece çok büyük indirimler gerektirdiği için hızla petrolden uzaklaşması gerekecek ülkelerin. Suudi Arabistan ve öteki petrol ihraç eden ülkelerin ekonomileri bundan zarar görecek. Hani bu Aslında asıl nedenler bu olduğu halde bunu saklayarak başka nedenler, saçma başka nedenler öne sürüp işte bazen prosedür kurallarını gerekçe göstererek falan onlara dayanak alarak engellediler Ada Devletleri'nin bu talebini. Artık çok Biliyoruz. açığa, bayağı açığa çıkmış durumda rezalet düzeyi yani. Kimse de uğraşmıyor bunları şey yapmak için gizlemek için bile fazla bir zahmet e, harcamıyor yani Google'dan aramak yeter lafı yeterli zaten bence her şeyi özetlemek için bir de skandalden bahsediyordunuz bütün bu şey iki hafta boyunca Suudi Arabistan Amerika ile birlikte sürekli engelleyici tavır içindeydi bu şey bir buçuk artık herhalde şey oldu bardağı taşıran son damla oldu kim olduğu bilinmiyor ama şeylerden bir tanesi sivil toplum üyelerinden birisi olduğu yolunda tahminler var. Ee, şeyin Suriye Arabistan'ın e, ülke kartını, adının yazılı olduğu şeyi e, plaketi kırmış, kırmışlar ve şeyi attılar. Levolları atmışlar. Tepki olarak Suriye Arabistan'ın bu engelleme girişimlerine tepki olarak e, şeyde Amerika Birleşik Devletleri de bunu çok kınamıştır herhalde. Böyle evet Amerika de. çok kınamış. Bütün öteki yani OPEC ülkeleri, 70 ülkeleri, 70 ülkelerde kınamışlar ama şeyde bir işlem yapılmamış. Meksika söz vermiş. Cancun'daki görüşmeler sırasında bunu kimin yaptığını soruşturacakmış Meksika. Hı, bir Hı, de e, ondan sonra Kankun'da da kırılmaz e, malzemeden yapılmış, kurşun geçirmez plaketler yapacaklardır herhalde. Bu da iyi bir tedbir olur doğrusu. Yani bir yandan e, Suudi Arabistan'ın <gülüyor> petrol ekonomisini, fosil yakıt ekonomisini desteklerken bir yandan da adını koruyacağız şeyin e, bu ülkelerin. Yani belki yöntem yanlış ama gerçekten evet. şey yapan hiçbir ilerleme gidilememesine yol açan bir taktik izledi Suudiler bütün bu şey boyunca iki hafta boyunca işte biri yol açtı. Biri dünyanın en büyük demokrasi, demokrasisi Amerika, öbürü de Orta Doğu'nun en büyük demokrasisi. Suudi Arabistan'ın işbirliği insanın gözlerini yaşartıyor. Doğrusu. Yani petrol üzerinden işbirliği. Evet. Bir de bununla yetinmeyip Suudi Arabistan ve öteki bazı petrol ihraç <gülüyor> ülkeler adaptasyon çerçevesinde kendilerine de destek verilmesini istiyorlar. Yani bu şeyin buna karakteristiğini veren asıl konulardan birisi de buydu. Yeni hedefler yüzünden, fosil yakıtlardan vazgeçilecek Aza, yüksek salım azaltım hedefleri dolayısıyla bu da bizim ekonomilerimize zarar verecek e, gelir kaybına uğrayacağız e, sosyal ve ekonomik etkileri olacak dolayısıyla iklim politikalarının zararın tazmin edilmesi gerekir işte bizim de bu süreci uyum sağlamamıza katkı verilmesi gerekir diyerek adaptasyon yani iklim politikası içindeki adaptasyon şeyini stratejilerini de çarpıtmak onun da içini boşaltıp yeni bir anlam kazandırmak gibi bir çaba içerisindeler en ülkeleri? Kırıl... Petrol ülkeleri yani en kırılgan ülkeler, ada ülkeleri Afrika ülkelerine adaptasyon yardımı yapılamazken şu anda komik oranlarda kaynak aktarılırken söz bile verilmezken bu kısıtlı miktardaki bütçenin bir kısmı şey gidecekmiş. Varca, Arabistan evet. gibi petrol ülkelerine gidecek. Onların uğradığı ekonomik zararları tazmin etmek üzere. Hem suçlu hem güçlü atasözünün latincesi nedir acaba? Onu da plaketle yazalım. Evet. Böyle hani bir yandan özellikle en zayıf ülkelerden ada devletlerinden gelen güçlü sesler yanında kuvvetli karşı çıkışlar, direnç noktaları da şey olmaya başladı. Belirginlik kazanmaya başladı. Kankuna kadar kalan altı aydan bile az sürede bakalım ne yöne gidecek şeyler. Fakat daha korkunç olanı Ekbir ülkelerinin Kyoto'yu öldürmek konusunda artık iyice niyetlerini ortaya koymaları. 2012 sonrasında dönük bağlayıcı yani Kyoto türünde bağlayıcı hedefleri konuşmaya bir türlü başlamamaları. Evet, böylece bağlayıcı tek antlaşmada yürürlükten kalkmış oluyor küresel iklim değişikliği konusunda. Bir şeyde sekreteryanın açıklayıp açıklamamakta kararsız kaldığı bir metin var. Yani sekreteryanın hazırladığı onu da açıkladı. Şeyden Kopenhag'dan bu yana verilen sözler, hani Kopenhag Uzlaşması çerçevesinde o listeye eklenen indirim sözleri var biliyorsunuz. Onlar şeye çevrilmeye çalışılıyor kuyuta türü. O, hedeflere çevrilmeye çalışılıyor. Kuelro deniyor onlara rejim şeyinde, jargonunda. O, fakat ona direniyorlar. O, o çevirme işini yapmak istemiyorlar. E, fakat kaygı olan şey şu... E, zengin ülkelerin şu anda ortaya koydukları hedefler, açıkladıkları, ilan ettikleri hedefler %10 ile 14 arasında bir indirim ancak gerçekleştirebiliyor. 25-40 yarısı bile etmiyor bu. Ayrıca şey olursa eğer önerdikleri kurallar kabul edilirse örneğin Hat-ı bilinen fazla kotalar, Rusya'ya Ukrayna'ya verilen fazla kotalar ormancılık kuralları, Avustralya ve Kanada'nın önerdiği ormancılık kuralları falan kabul edilirse azaltılma, %4 ile %8 arasında bir artırıma gitmiş olacak şeyler, olacak, zengin, evet. zengin ülkeler. Hani bunu kamuoyuna açıklamaktan çekiniyorlar. Bolivya sayesinde öğrenebildik. Onlar içeride görüşülen metni dışarı çıkardılar. Çok ilginç. Evet, yani ilginç ve biraz da üzücü doğrusu. Peki burada herhalde e, bu noktadaki etler e, Ama bunun e, getireceği şeyleri de konuşmaya herhalde devam etmemiz önümüzdeki haftalarda çok iyi olur yani. Evet. Kankun'un boşa yapılmış bir toplantı olmasını engellemek için Kankun'a kadar herhalde izlemek lazım. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.